Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 94. Bölüm Ertesi gün yatsı namazından sonra ziyaretlerine gittiğimde... ...şiirimi mısra mısra tahlil ve tenkit etmiş bir insana ölünceye kadar hocalık ve mürşitlik yapacak kayıtlarda bulunmuştu. Neler yazmıştı mesela? Mesela her mısrada hangi şairden etkilendiğimi belirtiyordu. Peki sonuç olarak ne buyuruyorlardı? Şöyle buyuruyor. Kendin olmaya gayret et ki şiirlerini okuyanlar, daha ilk bakışta bu Ali Ulvi Bey'in şiiri desinler. İlk şiirimi Cevdet Bey'in tavsiyelerine göre tasih edip düzelttim. Yeniden yazdım. Ve o sırada İslam'ın Nuru dergisinin neşre hazırlanan Doktor Ali Kemal Bey'e gönderdim. Şiirim, derginin 20 Nisan 1951 tarihli ilk sayısına yetişti ve yayınlandı. Sonuç nasıl oldu? Ali Kemal ve Ömer Kirazoğlu beyler birer mektup yazarak fakiri yüreklendirdiler. Dergi çok güzel yazı ve şiirlerle çıkmış, büyük bir ihtiyaca cevap vermiş. Derginin ilk sayısı üç defa basılmış. Bu ilk şiirinizden biraz da biz istifade edebilir miyiz? Lütfeder misiniz? Şiir uzun, 72 mısra. Hepsini okumak uzun olabilir. Sadece ilk ve son mısralarını arz etsem yeterli olmaz mı? Siz nasıl uygun görürsünüz? Türk gençliğine. Hız alan duyguların bak ne ilahi ne derin. O mukaddes heyecanlarla coşan hamlelerin Yıkacak burcunu dinsizliğin artık, yıkacak Fışkırıp ünlü yiğitler mezarından çıkacak Maneviyatına, vicdanına, imanına denk arkadaş bulmalısın Çünkü temiz bir örnek hem de rehber olacaksın Doğacak nesle yarın Hakkı ilan edeceksin daha gür sesle yarın Gel bu eşsiz güzelin zevkine er, aşkınayan. Bu güzel gayenin uğrunda şehit oldu baban. Sana senden daha şefkatli büyük peygamber ümmetimsin diyerek tertemiz alnından öper. Gayri bundan daha üstün şeref olmaz sanırım. Tapılan putları çiğner, yalınız hak tanırım. Sana ilk şiirimi yazdım bu mübarek gecede. Sanki cennetlere uçmuş gibi geldim vecde. Büyük İslam kahramanı Dağıstan mücahidi meşhur Şeyh Şamil'in torunu Said Şamil Bey, 1960'tan sonra Medine-i Münevvere'ye geldi. 1972 yılına kadar kaldı. Bu 12 yıl zarfında pek güzel hatıralarımız oldu. Müsaade ederseniz onları da kaydedelim. Estağfurullah. Efendim. Arz ederim. Sait Bey aslen Medineliydi. Babası Şeyh Şamil'in oğlu Kamil Paşa Sultan Abdülaziz zamanında buraya gelmiş. 1908'den sonra tekrar İstanbul'a dönmüşler. Dayısı Osman Paşa Medine muhafızıymış. Medine muhafızlığı mühim bir görev. Said Bey, Harem-i Şerif'e yakın eski çocukluk ve tahsil arkadaşı Seyyid Macit Medeni Bey'in evinde kirayla otururdu. Medeniler Medine'nin ayağın ve eşrafındandılar. Babaları Seyyid Zeynel Medeni, Sultan Abdülhamit zamanında ve Meşrutiyet devrinde Medine mebusluğu yapmıştı. Osmanlı ile yakın bir ilişki var. Medine o zamanlar bizim bir vilayetimizdi değil mi? Bizim bir vilayetimizdi. Said Bey bekardı. Evi bir dergah, bir medrese, hatta bir akademiydi. Cevdet Bey, Mustafa Necati Efendi burada sohbet ederlerdi. Çok kıymetli sohbetler olurdu. Sohbet konuları ne olurdu? Felsefi meselelerde Cevdet Bey konuşurdu. Yakın tarihin doğuya dair kısmında... Cihan Harbi, Rus Harbi ve Ermeni isyanları bahislerinde Mustafa Necati Efendi söz alırdı. Umumi siyaset konuları ise Said Şamil Bey'in konuları olurdu. Peki umumi siyaset konuları deyince neyi anlamamız gerekiyor? Biraz açar mısınız? Said Bey'in bütün fikri, endişesi Müslüman dünyasıydı. Her gün muhtelif dillerde yabancı radyoları dinler, gazeteleri okurdu. Bütün dünya hadiselerini ve İslam dünyasında olan biteni dikkatle takip ederdi. Tarihi ve siyasi bilgi ve tecrübesi çok fazlaydı. Sohbetleri nasıl geçerdi? Said Bey'in büyük bir tevazuu vardı. Büyük insan şöyle derdi... Allah makamını cennete eylesin Dedem Şeyh Şamil'in Hatıraları ruhumda Heyecanlar uyandırıyor Onun ruhlarla 35 yıl Hasılasız devam eden cihadını Muharebelerini hatırladıkça Kendimden utanırım Derim ki ey talihsiz Derbeder beceriksiz Said Sen o dedenin torunu musun Hatta bazı dostlar Said Bey niçin hatıratını Yazmıyorsun derler Böyle diyenlere şu cevabı veririm. Yahu hatırat olarak bizden sonrakilere ne bırakacağız? Benim hayatım hep mağlubiyetle, hep hezimetle geçti. Tarihte bir iş göremedim maalesef. Ne yazacağız? Maalesef bu hususta talihsizim. Yani şimdi Sait Şamil Bey'in yaptığı hiçbir güzel iş yok mu? Dedim ya mütevazı bir insandı. Son nefesine kadar hizmetine himmetine devam etti. Hayatı mücadelelerle geçmişti. İşbirliği yaptığı bazı kimselerden isim vermeden şöyle şikayette bulunurdu. İslam dünyasında çöküntü, zaaf, çözülme, bölsüme sadece askeri sahada olmamıştır. Ruhi sahada, ahlaki sahada olmuştur. Samimiyetsizlik, makam mevki düşkünlüğü, şahsiyet ve iman kaybı alıp yürümüştür. Birçok çırpınmalarım oldu. Kendileriyle teşhike mesai ettiğim bazı kimselerde o kadar ahlaki zaaflar gördüm ki tahammül edilemez. Said Bey, başta Dağıstan olmak üzere Rusya esaretine mahkum Müslüman milletler için çalışmıştı. Türkiye'deki siyasi faaliyetlere katılmıştı. Daha sonra bila ücret, Tül Alemil İslami kadrosunda çalışmıştı. Şöyle anlatırdı. Rusya esareti altındaki mahkum milletlerden kaçıp Türkiye'ye gelmiş, ilim, fikir ve mücadele adamları vardı. Onlarla toplanıp düşünürdük. Ne yapsak, ne etsek de davamıza hizmet etsek diye çırpınırdık. Önce davamıza dair kitapları topladık. Bütün dünya dillerinden zengin bir kütüphane kurduk. Fakat nedense İsmet Paşa bizimle uğraşıyor, hiç rahat vermiyorduk. Birileri Çankaya'ya bizim tehlikeli kimseler olduğumuzu bildiriyordu. Ama Mustafa Kemal Paşa bizim için... ...bu çocuklar idealist çocuklar, vatansever çocuklar... ...bunlardan bize zarar gelmez diyordu. Ama İsmet İnönü çok farklı davranıyordu. Neden farklı davrandığını anlayabildiniz mi peki? Mustafa Kemal'in vefatından sonra bizim çalışmalarımız tahdit edildi. Yeni hükümet tarafından bize sinsi ve gizli baskılar yapılmaya başlandı. Türkiye'yi terk etmekten başka çaremiz kalmadı. E, nereye geçtiniz? Varşova'ya gidip çalışmalarımızı orada devam ettirmek istedik. Topladığımız kitapları da götürdük. Varşova o zamanlar Rusya'dan kaçan hürriyetçi ve vatansever kimselerin toplandığı bir yerdi. Kütüphanemiz orada daha da genişledi. Muhtelif dillerde 7-8 bin kitap toplamıştık. O kitaplar ne oldu? O kitapların hepsi maalesef 2. Cihan Harbi'ndeki bombardımanda yandı yok oldu. Bu felaketin müsebbibi ne yazık ki İsmet İnönü'dür. Bu kanaate nasıl vardınız? İnönü, Rusya'nın hatrına artık korktuğundan mı, evhamından mı... ...yoksa taraftar olduğu için mi bizim Türkiye'de çalışmamızı istemedi. İsmet İnönü ve Halk Partisi'nin idareci kadrolarının tutumlarına akıl erdirmek mümkün değildir. Sanki bir bilhassa milletin birliğini, dirliğini bozmak istiyorlardı. Misal verebilir misiniz? Mesela Sayit Nusi gibi bir alimi kendisinden istifade edecek yerde... ...hapse atmak ne demektir? Buna siz akıl erdirebiliyor musunuz? Yahu... ...bu dahi ve alim adam... ...Türk milletini birçok Türklerden daha çok seviyor. İslam'a bu kadar hizmet etmiş bir millete... ...silah çekilmez diyor. Doğudaki isyanların önüne set çekiyor. Anlaşılmıyor. Oysa Sayit Nursi... ...devlet için bulunmaz bir nimet. Doğuda çok seviliyor. Yahu gönder Doğu'ya... ...fitneyi yatıştırsın, birliği temin etsin. Hayır... Sen onu ve yüzlerce sevilen Kürt alimi ve eşrafını al, sür, hapset, sonra da hükümet ettiğini zannet. Bu yanlışlar gafletle olacak şeyler değildir. Bunlar hep Türk milletinin gelecekte oynayabileceği büyük rolü şimdiden önünü kesip imkansız hale getirmek içindir. Enteresan bir tespit. Siz yapılanların kasıtlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu akıl almaz bir gaflet veya düpedüz ihanettir. Sait Bey, 1946'da Demokrat Parti'nin kuruluşuna da katılmıştı. Şöyle anlatırdı. Avukat Profesör Kenan Öner'le birlikte, Demokrat Parti'nin kurucuları arasındaydık. Fakat sonradan Samet Ağaoğlu'nun liberal grubu partiye hakim oldu. Bizim onlarla anlaşmamız mümkün değildi. Ayrılmak zorunda kaldık. Peki Adnan Menderes nasıl biriydi? Merhum Adnan Menderes şahsi itibariyle tatlı, sevimli, kibar bir adamdı. Tatlı yüzü, tatlı sözleri sempatik halleriyle millete kendisini sevdirmişti. Halk Partisi'nin zulmü altında inleyen, fakir düşen halka beklediği vaatleri, sözleri vermişti. Bunlar Demokrat Parti'ye iktidarı sağladı. Arzu edilen şeyler neden olmadı? Göze görülemeyen, ama daima işe karışan gizli bir takım eller mahfiller adnan menderes'i dizginlemek, frenlemek için celal bayar'ı partinin başına getirdi. Eski komitacı ve iddiaatçı Celal Bayar, Adnan Menderes'in milletin istediği yolda icraatta bulunmasına mani olacaktı. Oldu da galiba. Oldu da. Adnan Bey 420 mebusla iktidara geldi ama düşündüklerini ve milletin arzularını yerine getiremedi. Partinin kurucularından olduğunuza göre sonra da kendisiyle görüşemediniz mi? Ayrılmamızdan sonra kendisiyle görüşemedik. Çok meşguldü, çok seviliyor, alkışlanıyordu. Ama İsmet Paşa'nın kindar, ağır muhalefeti onu yıpratıyordu. Onu lüzumsuz yere karşısına aldı, hata etti. E bunu kendisine bildirmediniz mi? Dayı Zadem Hamza Osman, Demokrat Partisi mebusuydu. Kendisine söyledim, İsmet Paşa'ya çatmayın, onu büyütmeyin. O adam bir kanser gibidir. Ama baktım ki bizim dayı zade de Adnan Bey gibi millet Adnan Bey'in hizmetlerini gördükten sonra İsmet Paşa'yı tutar mı düşüncesinde. İyi kaptırmışlar kendilerini. Ota emini yutmuşlar. 1960 başlarıydı. Bir garibin işini takip için baş vekalete gitmiştim. Çıkarken kapıda Adnan ile karşılaştık görüştük. Son görüşmemiz oldu. Birkaç ay sonra kıyamet koptu. 27 Mayıs hıyaneti sahneye kondu. Adnan Bey'i kaybettik. Said Şamil Bey gönüllü olarak Rabütatül Aleminil İslamiye'ye azal olmuştu. Belki bir iş görebilirim diyordu. Dünyanın her tarafında yapılan ve Müslümanları alakadar eden toplantılara gönderilirdi. Gider, katılır ve her biri hakkında mufassal raporlar verirdi. Raporları Türkçe yazar, Mahmut Cevdet Bey de onları Arapçaya çevirirdi. Cevdet Bey'e de iş düşüyormuş. Said Bey bu yüzden İslam alemini çok iyi bilen, çok kültürlü, Müslümanların dertlerine derinlemesine vakıf olan bir zattı. Rabıtaya verdiği raporlarda Said Şamil Bey son 50 yıldır ceryan eden ve günümüzde meydana gelen hadiseleri aynen görüp yazmıştı. ...bunları bize de anlatırdı. Arapçaya çevirirken... ...Cevdet Bey de konulara vakıf oluyordu tabii ki. Aslında... ...Said Bey'in bu raporlarının... ...yayınlanması çok isabetli ve faydalı olur. Böyle şeylerin... ...günü gününe neşrolunup... ...ala kadar olanların... ...istifadesine sunulması lazımdır. Çok sonra yayınlandıklarında... ...artık tarihi birer vesika oluyorlar. Fakat Filistin ve Yahudi meselesiyle... İslam aleminin problemleri devam edip gittiği için o raporlar halen önemlidir. Said Şamil Bey'in Yahudi davası ve Filistin adını taşıyan yazıları 1976-1978 yılları arasında Kadir Mısırlıoğlu Bey'in çıkardığı Haftalık Sebil dergisinde 100 sayıdan fazla devam ederek tefrika edilmişti. Ayrıca 1991 yılında kitap olarak çıktı. Keşke tekrar tekrar basılıp dağıtılsa, yeni nesillere ulaştırılsa. Rabıtanın arşivinde bulunan bütün raporların derlenip hem Arapça hem de Türkçe olarak yayınlanması çok isabetli olur. İnşallah o da olur efendim. Said Şamil Bey devamlı Sovyetler Birliği'nin dağılacağını söylerdi. Peki bunu nereden, nasıl tahmin ederdi? Dayanağı neydi? Bu soruyu biz de sorardık kendisine. Şöyle cevap verirdi. 94. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodiksyon